Kevser suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şüphesiz ki sana Kevser'i yani bol nimetleri verdik. Öyleyse Rabbin için salat et yani ibadet et ve kurban kes. Şüphesiz ki asıl hayırdan yana soyu kesik olan sana kin duyandır.